أستغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Sağunsu belli من Şeytanı Rujim. بسم الله rahmani الرحيم rahim Rabb işrahlı, cıdrı ve ysrılı, amrı vehlul güdte mi lisanı yfkaru kâli. Amin. Bḥrme Habibek Amin. Hama bağdus el-erul Allah الله el Allah, el Allah Allah. فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين قال الله تعالى في كتابه الكريم استعيذ بالله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفاجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان تبوابا صدق الله العظيم فبلغنا رسوله النبي الكريم Muhterem Müslümanlar, kıymetli müminler, yine Müslümanların gündeminde konuşulması gereken, anlatılması gereken, anlaşılması gereken çok meseleler var, çok yoğun gündemimiz var yoğun meselelerimiz var. İçinde bulunduğumuz ay hepinizin bildiği gibi mübarek Muharrem ayı. Muharrem ayının çıkmasına bir hafta kaldı. Aynı zamanda içinde bulunduğumuz Muharrem dediğimiz hicri olarak ifade ettiğimiz bu ay aynı zamanda Mayıs ayı. 29 Mayıs aynı zamanda yeryüzündeki fetihlerin en muhteşemlerinden, en muazzamlarından olan İstanbul'un fethinin 544. Sene-i Devriyesi. Sene-i Devriye deniyor. Yani Müslüman ecdadımız tarafından Fatih Sultan Muhammed Han Aleyhi Rahmeti Vel Gufran Efendimizin İstanbul'u etmesinin üzerinden demek ki 544 sene devrilmiş muazzam bir hadise müthiş bir hadise bunun üzerinde durmak lazım duygulanmak lazım bu hususu bu konuyu işlemek lazım Çocuklarımıza, ailemize, çevremize, civarımıza, nesillerimize anlatılması lazım. Bu fetihin hakikatini, mahiyetini, temellerini, esaslarını, dinamiklerini anlatılması lazım. Okutulması lazım, tanıtılması lazım. Fakat görüyorsunuz ki bu muhteşem fetih, bu fetihin üzerinden 544 sene geçmiş olduğu halde bu fetih üzerinde gerek toplumumuz gerekse okumuşlar dediğimiz kendilerine aydın denen kimseler yazarlar, çizerler, basın yayın organları topluca, milletçe bu fetih üzerinde son derece sessiz kalınmıştır. Bir futbol maçı kadar heyecan uyandırmamaktadır. Bir futbol maçı. Hiçbir anlamı olmayan, hiçbir değeri olmayan, Müslümanın kitabında yeri olmayan bir futbol maçının Toplumda, ailelerde, çocuklarda, gençlerde uyandırdığı heyecanın milyonda birini İstanbul'un fethiyle alakadar olmuyorlar. Bilmiyorum, dikkatinizi çekiyorum. Hatta bazı basın organlarına, bazı gazetelere göre Fatih Sultan Muhammed Han... İstanbul'u de sanki kusur işlemiş gibi görülüyor. Ya yazık. Keşke etmeyeymiş gibi, adeta Avrupalılardan, Hristiyanlardan özür dileyecekleri gibi bir hava estiriyorlar. Aman yarabbim. Bilmiyorum gazeteleri okuyanlarınız var mı? Birkaç gündür, birkaç yazar, Hristiyan dünyasında neredeyse özür dileyecekler. Kusura bakmayın. Fatih Sultan bir hata etmiş. Diyecekler. Efendiler, bunun tabi <gülüyor> bu hale gelmesinde bizim de fevkalade payımız var. Çocuklarımıza, yavrularımıza, yuvalarımıza, küçüklerimize, bu hususları fetihlerimizi, değerlerimizi, manevi değerlerimizi, dini değerlerimizi, mukaddeslerimizi, maneviyatımızın temellerini yuvalarımızda, yavrularımızda canlandırmazsak, şahlandırmazsak, anlatmazsak, dinletmeksek işte netice çok vahim bir noktaya gelir. Hiç olmazsa Cuma gününün bereketiyle bu konuyu Ezan-ı Muhammedi okunana kadar hiç olmazsa kendi aramızda kendi camimizde kendi cemaatimizle bu hususu sizlerle beraber duymaya ve dinlemeye çalışmak suretiyle bu fetih olayını hep beraber Kur'an ve sünnet ışığı altında Kur'an'ın ve sünnetin ışığı altında bir kere daha fetih konusunu işlemeye çalışalım. Kardeşler önce fetih kelimesi veya fatih kelimesi Evvela kelimeyle başlayalım. Kelime olmadan zaten bir şey olmaz. Fetih veya Fatih. Gördüğünüz gibi bu kelime tamamen Kur'an'a dayalı. Fetih kelimesinin kaynağı acaba bu fetih kelimesi Fatih kelimesi nereden geliyor derseniz tereddütsüz Kur'an'dan kaynaklanıyor. Bir kere burada anlaşmamız lazım. Fetih. İzâ câe ve vel fethû. Bak fetih. leke fetham mübînâ. Bakın Kur'an. Kur'an'dan kaynaklanıyor. Fatih mesela Fatih'a bakın ölülerimiz söz konusu olduğu zaman lillahi'l-fatiha diyoruz. Bakın orada Fatih'a kelimesi de Fatih kelimesinin müennesi. Fatih Fatih'e Fatih'a Kur'an'a dayalı bir kelime. Kur'an kükenli yani Fatih kelimesinin kimliği, kökeni Kur'an. Başka türlü düşünmek mümkün değil. Kur'an'ı açar açmaz karşımıza çıkan birinci surenin adını Cenab-ı Hak kendisi koymuş. Ne demişti söyleyin. Suretül Fatiha. Bak Fatiha suresi. Fatih, Fatiha. Demek ki kardeşler Müslümanlar olarak bizim kültürümüz kelimelerimiz kültürümüz medeniyetimiz anlayışımız konuşmalarımız kelamımız, kelimelerimiz farkındaysanız hemen büyük ekseriyetle Kur'an'a dayanıyor. Millet olarak Kelimelerimizi, manalarımızı, amaçlarımızı Kur'an'dan seçmişiz. Fatih, Fetih, Fatiha, Fütuhat, Fettah, Miftah, mesela Miftah, Araplar, anahtarın adını biz anahtar diyoruz, kapıyı açan anahtar diyoruz. Araplar miftah diyor. Fetih kelimesinden kalmışlar. Miftah. Kapıyı açan anahtar. Kur'an'ın açılışını yapan Kur'an'ı açıyorsunuz. En baştan Kur'an'ın kapağını Kur'an'ın kapağını açıyorsunuz. Önümüze Yedi ayetli bir sure çıkıyor. İşte Kur'an burada. Şimdi şu kapalı. Kapağını kaldırıyorsun. Açtın. Karşına bir sure çıktı. 7 ayetli. Bu surenin adına Sure-i Fatiha. Ne demek Fatiha? Kur'an'ın açılışını yapan sure. Açılış Arapça fetih açmak demek. Açmak, kapalı bir kapıyı açmak, kapalı bir konuyu açmak, kapalı bir zemini açmak. Suret-ül Fatiha, Kur'an'ı açan sure. Bak açıldı. E fatih ne? Fatih. Fatiha, Kur'an'ın açılışını yapan anlamına geliyor. Peki Fatih ne? Ezan okunmayan, Kur'an okunmayan, namaz kılınmayan, İslam'ın duyulmadığı, işitilmediği, İslam'ın ulaşamadığı, İslam'ın giremediği, göremediği bir ülkeyi İslam'a açmak. Bak tetih. Bu işi yapan zata da Fatih deniyor. Evvela kelimelere girmemiz lazım. Kelime olmadan hayat olmaz. İlim olma hiç olmaz. Demek ki fetih kuru kuruya gidip de bir memleketi zapt etmek olabilir mi? Ne dersiniz? Olamaz. Bir memleketi Allah'ın dinine, kitabına, ezana, Kur'an'a, İslam'a açmanın adına fetih. Bunu yapan kumandana da Fatih denmiştir. Bazıları zannediyor ki fatih demek efendim kılıçla zorla vura vura öldüre öldüre gidip bir memleketi gasp etmek katletmek, yağma etmek, hele geçirmek. Vallahi Fetih ile alakası yok bunların. Fatih demek gidip de bir yeri Kuru bir sevda için, keyif için, toprak almak için, arazi almak için, insanların başına hakim olmak için, kahraman olmak için, cihangir olmak için, ben bir memleket işte böyle zapt ederim, ben anasını avatırım demek için yapılan hallere, hareketlere, işgallere fetih kelimesini kullanamazsınız. Fatih veya Fatih kelimesi kullanılmaz. Bu İslam'ın kelimesidir, Kur'an'ın kelimesidir, Kur'an vahiy kültürüne, Kur'an kültürüne kültürüne ait bir kelimedir. Herhangi bir kimseye Fatih diyemezsiniz. Herhangi bir beldeyi, bölgeyi, ülkeyi, kıtayı zapt eden, işgal eden bir kimseye fatih kelimesini kullananlar cehenneme gider. Yerinde kullanmış olmaz. E ne olacak? Fethin arkasından Allah'ın dini canlanacak. Din dediğimiz hadise ortaya çıkacak. Nerede yazıyor hocam diye soracak olursanız beş vakit namazlarımızda sık sık okuduğumuz biz ca en Nasrullahi vel fethu ve raeyten nase yedhuluna fi dinillahi bak dinillah Allah'ın dini demek ki fethin arkasından ne geliyormuş siz söyleyin Allah'ın dini ve raeyten nase Yeduxulüne, daxala, yeduxulü girmek demek, girmek, girmek, içeriye girmek. Arapça, içeriye girmek. Yeduxulüne, insanlar giriyor. Nereye? Fi içine, neyin içine? Dinillahi, Allah'ın dininin içine giriyorlar. Demek fetih ve fatih olmanın, fetih yapmanın soru. Oradaki insanların akın akın Allah'ın dinine girmesidir. Hadise budur. Fetih dediğimiz zaman, Fatih dediğimiz zaman aklımıza din, Allah'ın dini, Allah'ın kitabı gelecek. Öyle toprak kapmak, ülke zapt etmek, insanları toplamak, insanlara tahakküm etmek böyle bir şey imşrmanın kitabında yok "Gör ayet الناس يدخلون في دين الله demek yani dalga dalga, bölük bölük insanlar Allah'ın dinine hani kapalı bir kapıyı açarsın da insanlar gürül gürül içeriye girerler. Fetihudur. Manası da böyle anlaşılmalıdır. Kardeşler şu noktayı mutlaka başa almamız lazım. Fatih Sultan Muhammed Han'ı İstanbul'a taşıyan mesele nedir? Yani durup dururken niye İstanbul'a bunca tedarik, bunca hazırlık, poplar, askerler, gemiler, yelkenli gemiler, şun bu muazzam hazırlığı yapmak ve bütün bu hazırlıklarla hisarlar ordular temin çeşit çeşit imkanlarını toplayarak Fatih Sultanı Muhammed Hanı İstanbul'un ki o zaman İstanbul değil Konstantinpol Pol diye geçiyor Konstantin şehri Araplar Konstantiniye diyorlar Arap alemi İstanbul'a o zaman 1400 sene evvel o zaman İstanbul kelimesini değil de Konstantiniye yani Konstantin şehri anlamında bu kelimeyi kullanıyorlar. Fatih Sultan'ı İstanbul'a taşıyan nedir? Israrla bu nokta Müslümanların gözünden kaçırılmak isteniyor. Fatih Sultan'ı İstanbul'a getiren nedir ya? Fatih Sultan'a bu heyecanı, bu azmi, bu iradeyi, bu muhteşem duyguyu, bu direnişi veren, İstanbul'un üzerine sevk eden, getiren, götüren gece sabahlara kadar İstanbul'u fethetmek için uykusuz kalmasına ve her şeyini ona göre ayarlamasına sebep olan nedir? Nedir İstanbul'u Fatih Sultan'ın rüyasına sokan? Bunu anlamadan hiçbir şey anlamış olamayız. Kardeşler Müminler, Müslümanlar ne olacak bu ehli İslam'ın hali? Ehli İslam yani İslam'a ehil olan, İslam'a inanan, İslam'a bağlı olan, İslam'a gönül veren bu insanlar, bu Müslümanlar bugün ne olacak? Değerlerimiz, kıymetlerimiz temel meselelerimiz o kadar çok, o kadar yoğun ki hangi birini anlatırsınız, kime anlatırsınız, nerede anlatırsınız, nasıl anlatırsınız? Bütün bunlar bir noktada toparlanıyor. Milletin bütün fertleri 7 yaşından itibaren din eğitiminden, Kur'an eğitiminden geçirilmeden hiçbir manevi değerimizi, hiçbir manevi hayatımızı, değerlerimizi, kıymet hükümlerimizi benimsemek ve nesillere anlatmak mümkün değil. Eğitimden geçirilmesi lazım. Yeryüzünde her şey eğitimle alınıyor eğitimle şekilleniyor. Bu da bugün olmadığına göre bir cuma günü kürsüde işte yarım saat, 40 dakika, 50 dakika, 60 dakika bir şeyler anlatmakla vallahi yeminle söylüyorum hiçbir yere varamayız. Mümkün değil. Böyle bu eğitim sayılmaz mı? Bu. Benim burada size şöyle kürsüden bir şeyler anlatmam Hepten de tabi manasız değil, lüzumsuz değil, çaresiz değil ama bunlarla hiçbir yere varamazsınız. Eğitim çok önemli bir haksedir. Onun için dostlar da düşmanlar da en çok neyin üzerinde duruyoruz? Siz söyleyin eğitimin. Dostlar da düşmanlar da biliyorlar neyin ne olduğunu. Fetih nedir? Fatih nedir? Mesela namaza dururken namaza dururken ellerimiz kulağımıza kalkıyor baş parmaklarımız kulağımızın yumuşağına değdiği zaman hangi kelimeyle namaza duruyoruz? Allahu Ekber bu tekbirin adına kitaplarımız ne diyor? Ya bunun eğitim verilseydi hepiniz bilecektiniz. İftita tekbiri, bak, iftita, fetih kelimesinden geliyor. İftita fetih kelimesinin iftial vesiindeki bir ölçüsüdür. İftita tekbiri. Bunlar din eğitimi verildiği zaman anlatılacak kitaplara, esaslara, kaynaklara, ayetlere, hadislere dayalı. İslam eğitimi dediğimiz budur. Yoksa şimdi İslam adına öyle insanlar çıkıyor televizyonlarda, kanallarda, gazetelerde kimisi erkek, kimisi kadın. Avukatlık yapan bir kadın. Avukat bir kadın. Yaşını başını almış, avukatlık yapan, hukuk eğitimi yapmış neyse ama İslam eğitimi yapmamış, Kur'an eğitimi görmemiş, İslam ilimlerini okumamış, kalkıyor televizyonda, ilk insan Hazreti Adem değildir diye, din adına konuşma yapıyor. Şu memleketin haline bakın. Din eğitimi almamış, İslam ilimlerini okumamış, okutmamış, köklü bir dini eğitim almamış, avukatlık yapan bir kadın kalkıp kitap yazar ve İslam adına konuşursa o ülkenin halini varır siz kıyaslayın. Ne hale gelmişti Demek ki fethin neticesi fetihten sonra o ülkede, fethedilen ülkede Allah'ın dini birinci sırada yer alacak. يَدْخُلُونَ fi د۪ينِ Allah'ın dini. Fatih Sultan Muhammed Han biliyorsunuz, İstanbul'u fethettikten sonra bütün Hristiyan insanlar, o zaman tabi Rumlar İstanbul'da. Hristiyan insanlar İstanbul'da ikamet ediyorlar. Fatih Sultan İstanbul'a girdiği zaman İstanbul'un yerlileri, yerleşik insanlar o insanların hepsi Hristiyan. Papazları var, patrikleri var, kardinalleri var, Piskoposları var, keşişleri var, kiliseleri var. Yoğun bir Hristiyanlık şehri. Ayasofya var. Bak Ayasofya Yunanca bir kelimedir. Ayasofya kelimesinden mürekkeptir. Yani Türkçe değil, Arapça değil, Latince yani Rumca, Yunanca bir kelime. Ayasofya. öyle bir şehir. İstanbul'u tetih ettikten sonra doğrudan doğruya Fatih Sultan Muhammed Han'ın yöneldiği hiç ara vermeden doğruca gittiği bir yer var. Her şeyden evvel, herkesten evvel, her mekandan evvel direkt oraya gitmiştir. Orası neresidir? Hayasofya. Hayasofya. Mabet Allah'a ibadet edilen bir yer. Demek ki fethin arkasından dini değerler ortaya çıkmış mı çıkmamış mı? ya. Ve orada kıbleyi bularak kiliselerin tabii kıblesi İslam'a uymaz. Kabe'ye yönelik değil biliyorsunuz. Kıbleyi bularak Allah'a şükür makamında Ayasofya'da fethin arkasından Allah'a secde etmişler ve namaz kılmışlar. Demek bak fethin neticesi ortaya çıktı. huzur ilahiye varıyorlar. <gülüyor> e bu Hristiyanlar ne olacak? Yüz binlerce Hristiyan Rumlar İstanbul'da senelerdir, yüzyıllardır ikamet ediyorlar. Bu Hristiyanlar ne olacak? Müslümanlar burayı aldı. Burayı fethetti. Bu Hristiyanlar ne olacak? Fatih Sultan Muhammed Han Hristiyanlara ne yapacak? Siz onların yerinde olsaydınız merak eder miydiniz, etmez miydiniz? Ya merak edilmez mi? Ne yapacak? Geldi İstanbul'u fethetti. Efendiler, Fatih Sultan Muhammed Han kendinden hiçbir şey yapamaz. Niye? Bir Müslümanın başı, Müslümanların başı da olsa, amiri, komutanı, Fatihi, halifesi, emiri, imamı da olsa, bir Müslümanın başı herkesten evvel Allah'a bağlı mıdır değil midir? Müslümanın başı Allah'a bağlıdır. Atiyyu Allah ve Atiyyu Allah'a ve Rasulüne bağlı olmayan bir kimsenin hiçbir kıymeti yoktur. Atiyyu Allah ve Atiyyu Rasul. Sultan da Allah'a ve Rasulüne bağlı. Allah'a bağlı olmak ne demek? Allah'ın kitabı olan Kur'an'a bağlı. Çünkü Allah Kur'an'ıyla yeryüzünde varlığını gösteriyor. İşte Allah'ın kitabı bu. Allah'ın kitabında ne var? La ikrahe fiddini bir Hristiyan insanı bir Yahudi insanı bir ateşe tapan güneşe tapan bir insanı zorla Müslüman yapmak yoktur diye Kur'an-ı Kerim'de yazıyor mu yazmıyor mu? asıyor. La hayır olmaz. Arapça la olmaz demek. İkrahe zorlamakla olmaz. Fiddini insanları Allah'ın dinine zorla cebirle Allah'ın dinine sokmak olmaz. La la la olmaz. Kur'an böyle söylüyor. Şimdi Kur'an böyle söylerken Fatih Sultan bunun aksini yapabilir mi? yapamaz mıydı? Yapamaz mıydı? Gelelim peygamberimize, bizim başımız söylerken Fatih Sultan bunun aksini yapabilir mi, yapamaz mıydı? Yapamazdı. Gelelim peygamberimize, bizim başımız Allah'a ve Resulüne bağlı. Herkesi, bütün Müslümanların. E peygamberimiz ne yapmış? Hepiniz biliyorsunuz, Mekke'den Medine'ye peygamberimiz hicret etmiştir. Korkunç şeyler, anlatmak mümkün değil. O zorlamalar, hakaretler, alaylar, iştenceler, ölümler, zulümler nihayet Allah'ın emriyle Mekke'yi bırakmış Medine'ye hicret etmiştir. Medine'ye hicret etmesinden 8 sene sonra tabi fazla bir şey değil, 8 sene sonra 12 bin Müslüman asker ve Mekke'yi fethetmeye geldi mi gelmedi mi? İşte İzaca'e Nasrullahi vel Fethu bunu haber veriyor. Geldi, Mekke'yi teslim aldı, fethetti Allah'ın Resulü. Kainatın en büyük fatihi Muhammed Mustafa'dır. Allahümme salli ala Muhammed. Çünkü gönülleri fethetmiştir. Gönülleri, ruhları, beyinleri, akılları, zihinleri, kalpleri fethetmiştir. Bunun izahı yok. Mekke'yi fethettiler. Kimsenin burnunu kanatmadan bir damla kan akıtılmamıştır tetihte. Mekke'de. Tullah'ın önüne geldiler. Allah'ın Resulü Kabe'nin önüne kadar geldi. Kabe'nin önüne intikal etti. Geldi bakın orada dudaklarından şu kelimeler dökülüyor. Fetih'ten sonra Kabe'nin önüne geldiği zaman ağzından mübarek dudaklarından dökülen kelimeleri bütün kitaplar kaydetmiş. Okuyorum. Aynen şöyle diyor. La ilaha illallah vahde ve nesara abdeh ve hezemel ehzabe vahde Şu kelimeleri dudaklarından döküyor. Ne demek? La ilaha illallah vahde. Allah'tan başka vahdehu tek başına Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Bunu söylerken o Kabe'nin içinde siz söyleyin kaç tane ilah vardı? 365 tane. Bak, La ilahe ilah milah yok. Fethin gayesi budur. İlahları ortadan kaldırıp Allah'ın dinini ikame etmektir fetih gayesi. Fetihten gaya budur. Yoksa şan, şöhret, makam, mevki, saltanat, servet, para, rant, kar. Yok. Böyle bir şey yok. Müslümanın kitabında bu yok. Şimdi Müslümanlara eziyet edenler sekiz sene evvel, hicretten sekiz sene sonra Mekke'ye gelmiş fetih peygamberimiz. 8 sene evvel Müslümanları vuran, ezen, dögen, sölen, hakaret eden, işkence yapan bütün katiller orada. Bütün zalimler orada. 8 sene fazla bir şey değil ki. 80 sene geçseydi kimseyi bulamazdım. 8 sene geçmedi. Yeryüzünde kim kalmış ki? Kim kalacak ki? Her zaman söylüyorum kardeşler siz şimdi hepiniz hepimiz o soruyorum 100 sene evvel hiçbiriniz dünyada var mıydınız sesiniz çıkmıyor yoktunuz 100 sene sonra hiçbiriniz dünyada olacak mısınız vallahi olmayacaksınız ne ne çıldırmışsın dünyada peki birbirinizi tebeliyorsunuz ne kalmış yani 100 sene sonra şurada kimse kalmayacak ya Bundan daha açık bir hakikat var mı? Bundan daha müthiş bir hüküm var mı? Gülü nefsin zâiketül mev, ile ileyna turcaun, kanun ilahisi işliyor istemiyorum işlemiyor mu? Hem de herkese işliyor. Bazı kanunlar bazı insanlara işlemez. Böyle şimdi dünyada, Türkiye'de bazı kanunları işletemiyorsunuz. Bazı kanunları uygulayamıyorsunuz herif. Ben asarım keserim diyor. O kanunu o adama uygulayamıyorsun. Ama Allah'ın küllü nefsin zâikatü'l mevhut. Her yaşayan insan ölüm denen akıbetin şerbetini içecektir. Ve bu dünyadan gelip geçecektir. Şünne Eleyne turcaun. Ölenler de kaybolmayacak. En sonunda gelip Allah'a müracaat edecek. Şu kanun kainat kurulduğundan bugüne kadar bütün insanlara uygulanmış mı, uygulanmamış mı? Hiç müstesnası yok. Ene rabbukum ala Ben sizin en büyük Allahınızım diyen Firavunlara bu kanun uygulanmış mı, uygulanmamış mı? uygulanmış kim kalmış işte Müslüman'daki şuur bu olacak Müslüman yeryüzünde yaşarken bu şuurla yaşayacak şimdi o Müslümanlara hakaret edenler eziyet edenler çile çektirenler işkence yapanlar veya yaptıranlar Ebu Sufyanlar umum katiller, caniler, zalimler, zaniler hepsi Mekke edilmiş gelmişler. Eyvah! Bakalım Hazreti Muhammed ne zaman bizi tutuklayacak, ne zaman bizi katledecek diye bekliyorlar. Siz olsanız merak etmez misiniz ne olacak diye. Şöyle Efendimiz yüksek bir yere çıkıp bakıyor, bakıyor... Vallahi bütün kitaplarda var, şu iki kelimeyi söylüyor. Ben de bunu size söyleyeyim. Yazmışım kitaplardan. İki kelimeyi söylüyor. Herkes merak içinde, endişe içinde, korku içinde, dehşet içinde, vahşet içinde. Bakalım kaç yüz kişinin kan akacak, kaç kişi idam edilecek diye merakla, korkuyla beklerken. peygamberi i iki kelime Other... mübarek dudaklarım dökülüyor ve her şey bitiyor. İzhebu entümüttülaka İzhebu hepiniz gidin entüm siz ettülaka serbestsiniz. Kimseye ceza vermiyorum. İşte ve ma erselnake illa devam edin rahmeten lil alemin işte Muhammed Mustafa bu. Şimdi Fatih Sultan Muhammed Han İstanbul'u aynen böyle dedi Ayasofya'ya efendimiz Cabe'ye gitmişti Fatih Ayasofya'ya. O da maalek, o da maalek. Şimdi Peygamberimizin şu yaptığından başka bir şey soruyorum size. Yapabilir mi, yapamaz mıydı? Vallahi yapamazdı. Yapsaydı Fatih de zalim olurdu. İslam, Müslümanlar. Fatih Sultan ne demiş? Bütün o kardinaller Piskoposlar, başpiskoposlar, Fatritler hepsi toplanmış, bütün Hristiyan halk ezilen, sömürülen, vurulan, dövülen, vergi veremediği için kırbaçlanan o Hristiyanlar toplanmış, toplanmış. Hepsine bakıyor, bakıyor Fatih Sultan, Birinci fermanımı söylüyorum diyor. Herkes dininde serbesttir. Hepiniz kilisenize gidebilirsiniz. Canınız, malınız, dininiz, hayatınız, kiliseniz, havranız, her şeyiniz benim garantim altındadır serbestsiniz. Hazreti Muhammed Mustafa gibi yapıyor. Allah'ın nezselam. İşte fetih bu, İslam budur. Bunun dışında İslam yok. Zalim Avrupa, Katil Avrupa, Kafir Avrupa. Bakın, üç kelimeyi bilerek söylüyorum. Biliyorsunuz, İspanya diye bir şey, memleket var. İspanya, Avrupa'da. Baş şehri Madrid. İspanya. Dini İslam, İspanya'da Endülüs Fenerileri tarafından İspanya'da 700 sene orada Müslümanlar yaşadı mı yaşamadı mı? Yaşadı. Bunu bütün dünya şahitler. Kimlerle beraber yaşadılar? Hristiyanlarla. Pendülüsü yani İspanya'yı fethettikleri zaman bir de Hristiyan'ın burnunu vallahi kanatladılar. Tarih sabit. Ama gün geldi 700 sene sonra devran döndü Hristiyanlar yeniden Pendülüsü yani İspanya'yı tekrar Müslümanların elinden aldılar. Onlar hakim oldular. Ama bir tek Müslüman kaldı mı kalmadı mı? Vallahi kalmadı. Hepsini öldürdüler. İşte onun katil Avrupa, kafir Avrupa diyorum. Bu kelimeleri bilerek söylüyoruz. Bir tek Müslüman kalmadı. Gidin 700 sene İslam'ın yaşadığı İspanya'da İslam'a ait bir taş, bir eser bir şey yoklamasın Hepsini kazımışlar. Ama Fatih böyle yapmadı. Çünkü Fatih başka, Fetih başka, onlarınki başka, işgalci başka, emperyalist başka, sömürgeci başka. Başka şeyler bunlar. Kardeşler, şimdi Avrupa İslam'ı en büyük tehlike olarak gösteriyor. Bakın yani tarihte yok ki olmamış. Müslümanlar bir yeri fethettiği zaman bir yere hakim olduğu zaman İslam'ın devleti, İslam'ın yönetimi bir yerde kurulduğu zaman orada Müslüman olmayanların canları, malları tehlikeden değil emniyete alınmış, hiçbir katliam yapılmamış. Böyle olduğu halde şu anda bütün Avrupa Amerika basını Fransız basını İslam'ı insanlığın en büyük tehlikesi diye gösteriyorlar mı? göster? Vallahi gösteriyorlar. Vay zalimoğlu zalimler. Bakın belgeleyerek size arz edeyim. Belgeleyerek. Korkunç. Sovyet, Sovyetler birliği Biliyorsunuz Rusya Komünist Rusya Sovyetler Birliği Komünist Rusya hepimizin bildiği gibi çökmüş ve Rusya dağılmıştır. Komünizm çökmüştür. Komünizmi artık kimse kimse savunmuyor. Komünizmi Karl Marx denen o komünist, komünizmin kitabını yazan Yahudi asıllı Alman adam Karl Marx, onun kitabını kapınızın arkasına koyun, çöplük diye kimse almıyor. Kimse okumuyor. Deniz gezmiş ve arkadaşları o kitap için vallahi canlarını verdiler. Şimdi katsılar basılar ki o kitap çöplük diye atılmış, o kadar kahrolacaklar ki yeniden kendilerine intihar edeceklerdir. Komünizm çöktükten sonra bakın dünyada bir şeyler oldu. Şu Müslümanlar bunları bilmesi lazım. Bir şeyler oldu. Komünizmin yayılmasına karşı Avrupa ve Amerika bir teşkilat kurmuşlardı. Bunun adını söyler misiniz? NATO, NATO, NATO. Kuzey Atlantik bilmem ne teşkilatı. NATO ya. Komünizm çöktükten sonra bu NATO'nun hedefi ortadan kalktı. Şimdi ne olacak? Komünizm kalktıktan sonra NATO'nun kalkması lazım mıydı değil mi? Hiç? Soruyorum. Lazım kapatılalım. Hedef gitti. Maksat gitti. Kaldırılmadı. Arz ediyorum. Batıda, Amerika'da silah şirketlerinin silah üreten. Aklınıza ne geliyorsa sayın silah. Ateşli silahlar. Amerika'da silah üreten fabrikaların yani silah şirketlerinin, silah sektörünün yüzde doksanı vallahi Yahudilerin elinde. Adam silah üretiyor. Bu silahları kime satacak? Eskiden komünizm sizi de işgal eder. Ey fakir milletler benden silah alın da Rusya'da da silah alın diyordu. Rusya çırptı kime silah verecek şimdi? Rusya ile komünistlikle korkutuyor silahlarını Amerika satıyordu. E Rusya şimdi tehlike olmaktan çıktı. Güya kime satacak? Devam edelim. Avrupa'da silah fabrikalarının faaliyeti Avrupa'da da silah fabrikaları var. Tank fabrikaları, top fabrikaları harp sanayi, uçak fabrikaları bunları Avrupa kime satacak? Amerika e kime satacak? Oturdular düşündüler. Geçmişte NATO'da düşman komünizm idi. NATO'da düşman, hedef komünizm idi ve haritada düşman olan kıtaların kırmızı Kalemle işaretlenmişti. Şimdi bakın, Harvard Üniversitesi'nde bu fikrin profesörünün mimarını söylüyorum. Bütün kayıtlarda var. Harvard Üniversitesi profesörü Yahudi asıllı Samuel, bakın Samuel Huntington adındaki bir profesör bir kitap hazırlıyor ve kitapta diyor ki. Komünizm çöktükten sonra Amerika için ve batı medeniyeti için, Avrupa için en büyük tehlike, en tehlikeli düşman İslam'dır, Müslümanlardır. Bütün silahları Müslüman'a çevirin. Vallahi Samuel denen profesör bunu söylüyor. Kitabında var. Harvard Üniversitesi profesörlerinden sosyoloji profesörü. Samuel Huntington. Kitabı piyasada var şu anda. Komünizm çöktükten sonra Avrupa'nın, Avrupa medeniyetinin en büyük düşmanı İslam'dır, Müslümanlardır. Vurun Müslümanlara, öldürün Müslümanları diyor. Gördünüz mü Türkiye'de olanları, dünyada olan nereden kaynakları, nasıl? Bütün bunlar bilimsel çalışmalarla ortaya konmuş birer projedir Müslümanlar. İşte dört sene Dört sene Bosna sekte Sırpların öncülüğünde bütün Avrupa'nın desteğiyle ne kadar silah varsa Bosna'ya boşalttılar mı, boşaltmadılar mı? Bunlar keyfine olmuyor. Bunlar bu silah fabrikaları, silah sektörü, silah şirketleri. Nereye bu silahları verecek? Rusya'nın elindeki bütün silahları iki sene Çeçenistan'ın üzerine boşalttı mı, boşaltmadı mı? Şimdi şu anda Afganistan'da Taliban denen o zavallı talebeler sakallı, makallı heriflere sakal var ama santim akır yok. Amerika bütün silahları o Taliban denen gençlere akın akın silah vererek Afganistan'dan Müslüman'ı Müslüman'a kırdıranın kim olduğunu duyduğunu duymadınız mı? Bak söylüyorum. Harvard Üniversitesi profesörlerinden Samuel Huntington. Kitap yazmış adam. Bunlar da siz sanıyor musunuz ki bunlar rastgele oluyor? Siz sanıyor musunuz bunlar başıboş şeyler? Hepsi proje, plan, hesap. Sen ne diyorsun kardeşim? Düşünün yani bakın mesela Amerika'dan bir misal vereyim. Amerika'yı yöneten Yahudi lobileri ve corporationları yani şirketleri Oklahoma City diye bir şehir var. Oklahoma. Duydunuz haber merkezlerinden haber. Oklahoma City'de federal merkeze koydukları bomba ile 160 kişinin ölümüne sebep oldular mı olmadılar mı? Oldular. Ve suçu Müslümanların düzeni attılar mı atladılar mı? Hemen Müslümanlar bu işi yaptı diye Dünya kadar Müslüman tutuklandı ve işkenceye tabi tutuldu. Ama neticede bombanın Amerikalı milislerce konduğu ortaya çıktı mı çıkmadı mı? Bakın bunlar, bunlar başıboş şeyler değil bunlar bilerek planlı yapılıyor. Ankara'da gazeteci Uğur Mumcu katlediliyor. Ötesi sabah kahrolsun şeriat diye yüz bin kişi sokağa çıkıyor mu çıkmıyor mu? Çıkaran kim olduğunu anladınız mı? Kim çıkarıyor bunları? Hala katil bulacaklar. Mecliste araştırma komisyonu buldular. Hala katil yok. Hani Müslümanlar öldürmüştü? Şerefsiz namussuzlar. Evet. İslam'ı en büyük tehlike diye gösteriyorlar. Sarıklıyı, sakallıyı, Müslümanı, mümini, Muhammed Mustafa'nın peşinde gidenleri, rahmeten dil aleminin peşinden gire tehlike diye gösteriyorsun öyle mi? Seni zalim sen kafir, sen kafir. Müslümanlar ne olacak bizim halimiz? Kitap okumuyoruz. Geçenlerde toplantımız vardı. İmam, müezzin, vaiz, hoca, müftü toplantımız vardı. Söz sırası bana geldi. Dedim sordum benim arkadaşlar yabancı kimse yok hepimiz buradayız, hocayız. Geçen seneden bugüne kadar 96'dan 97'te işte şu aya kadar İçinizde şöyle 300 sayfalık 500 sayfalık bir İslami bir eser, bir kültür kitabı, dini bir kitap müstakil olarak anlıya anlıya hazmederek, anlayarak şöyle bir 300 sayfalık kitap bir sene zarfında okuyanlar parmak kaldırsın dedim. Bir kişi kaldıramadı. Kimse kitap okumuyor. Hocalar kitap okumazsa cemaat kitap okur. Vallahi ben günde 200 sayfa kitap okumadan yatamıyorum, uykusuz kalıyorum öyle. Hastalık okumadan bir yere varamayız. İlim olmadan, araştırma olmadan, kitap olmadan bir yere varamazsınız. Bakın her günde 28 gazeteyi tetkik ediyorum. Kim ne söylüyor, kim ne söylemiyor, kim saldırıyor, kim saldırmıyor. Değişen bir şey yok. Geçen söyledim. Mehmet Akif Merhum'un kitabını karıştırdım. Geçen gün bir kere daha araştırayım dedim. Süleymaniye kürsüsünde diye uzun bir manzumesi var, şiiri var. Mehmet Akif Merhum'un. Sayfasını dahi verebilirim. Aynen orada 85 sene evvel bir şiir yazmış. 85 sene evvel bir şiir. Yani 85 sene evvel ne oluyor siz söyleyin. 1912. Daha cumhuriyet yok. 1912'de yazdığı Süleymaniye Kürsüsü'nde adındaki şiirinden bakın dört tane satır okuyayım size. Geçen de söylemiş zanlıyorum Aynen. Hiçbir şey değişmemiş. Düşman değişmemiş. Tavır değişmemiş. Sistem değişmemiş. İsim değişmiş ama sistem değişmemiş. Aynen şöyle söylüyor. Türlü adlarla çıkan Namütenahi gazete ayrılık tohumunu bol bol atıyor memlekete. Türlü adlarla çıkan Namütenahi gazete. Bakın 85 sene evvel Mehmet Akif en fazla gazetelerden ve gazetecine ben vallahi şikayetçi. Siz de bugün aynı şeyi söylemiyor musunuz? Demek değişen bir şey yok. Türlü adlarla çıkan Namütenahi gazete ayrılık tohumunu bol bol atıyor memlekete. Öyle mi değil mi? Bakın memleket parçalanıyor. Layık, antilayık. Efendim Atatürkçü, şeriatçı. Alevi, sünni. Layık, antilayık. Layıklığı benimseyenler, benimsemeyenler. Basın kışkırtıyor. Basın parçalıyor. Basın saldırıyor. Basın mahvediyor. Memleket batarsa basın da batar. Ama onlar belki Amerika'ya kaçabilirler. Sen nereye kaçacaksın? Memleketi bir gemiye benzetin, geminin alt katında oturanlar da, üstünde, güvertede, kaptan köşkünde oturanlar da, gemi battığı zaman hepsi batar mı, batmaz mı? Vallahi batarız. Bu memlekete sahip çıkmak lazım. Düş gazeteciye kurban etmeyin ülkeyi, medyaya kurban etmeyin ülkeyi, sahip çıkın ülkenize, sahip çıkın memleketinize, sahip çıkın Allah'ın diline. Üç gazeteciye, medyaya, mafyaya kurban etmeyin memleketi. Ezan okundu mu? Hava müsait değil, uzatmayayım. Mevzuda yığınman döküman var, fakat Ortasına bile gelemedik meselelerin. Haftaya biraz daha bu konuyu açmak niyetiyle inşallah, Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed'e yeni fetihler nasip eylesin. Gönülleri fethedecek olan, alimlerimizi velilerimizi mürşitlerimizi yeniden hayata getirmeye bu milleti muvaffak eylesin. Allahu Teala 544 seneden beri üzerinde yaşadığımız şu İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet Han'ın bütün askerlerinin Kulu baktı hasanların ruhlarını şad eylesin. Şefaatlerine eylesin. Rabbim cümlemizi hayırlara muvaffak eylesin. Şerleri ve belaları